Dijital Kültür Makaleleri 36 Türkiye'de Kara Cuma Şükran Günü Kuzey Amerika'ya özgü bir kavram. Kanada'da Ekim ayının 2. pazartesi, Amerika'da ise Kasım ayının 4. perşembe günü kutlanır. Tarım toplumundan kalma olsa gerek çünkü hasat zamanı ile ilgili. Kara Cuma da Black Friday aynı yörede perakendecilerin icat ettiği bir olgu. Şükran günün ertesi günü olan cumaya deniyor dışı indirimlerle insanları daha çok alışveriş yapmaya özendirmeye amaçlıyor. Kara denmesi belki de bir şaşırtmaca. Çünkü işin mucitleri için ticari anlamda hiç de kara bir gün değil. Cirolar tavan yapıyor, stoklar eritiliyor. İşin karalığı belki de tüketiciler için geçerli. Gece yaralarından itibaren mağazaların önünde kuyruklar oluşturuluyor. Sabahın ilk saatlerinde kepenklerin açılmasıyla birlikte insanlar birbirini adeta ezerek manlara hücum ediyor. Sanırsınız her şey bedava da kapanın elinde kalacak. İşin ucunda belki de %50'lik bir indirim var. O kadar. Son yıllarda perakendeciler özellikle y kuşağını oluşturan gençlerin, Amerika'da 1981 ve sonrası doğumlular ebeveynleri gibi takılmadığını fark etti. Onlar Kara Cuma'yı takip eden pazartesi günü oturdukları yerden internet üzerinden alışveriş yapmayı tercih ediyordu. Bu durumda yeni bir kavram icat edildi. Siber pazartesi. Bu seneye denk bu seneye dek Karacuma ve ile Siber pazartesi iki ayrı kategori olarak ele alındı. Ancak bu sene e ticaretin seyrine paralel olarak bu iki olgu birleştirildi. Anlaşılan artık Cuma'dan pazartesiye 4 günün tamamına Karacuma denilecek. Bazı istatistiklere göre bu sene Amerika'da Karacuma döneminde 3 milyar doların üzerinde 3 milyar 340 milyon dolar bir ciro yapılmış durumda. Dikkat çekici önemli bir husus da bunun üçte birinin yani 1 milyar doların mobil cihazlar aracılığıyla yapılmış olması. Görünen o ki Karacuma ABD'de durgunluk veya ekonomik kriz dinlemiyor. Ciro her yıl artıyor. Örneğin bu yılki yaklaşık 3,5 milyar dolarlık değer önceki yıla göre yaklaşık %22'lik bir artışa işaret ediyor. Bu sene Karacuma algısı ülkemizde de önceki yıllara göre daha etkin bir şekilde ele alındı. Özellikle de perakendeci e-ticaret siteleri Amerika'daki siber pazartesi özgü bir tavırla Cuma günü dijital ortamda büyük indirimlere gittiler. Tabi bu motomot kopyala yapıştır yaklaşımını önce kültürel anlamda eleştirmek gerekiyor. Kasım ayının 4. Perşembesi bizim için hangi kültürel sebepten dolayı anlamlıdır ki onu takip eden Cuma günü alışveriş açısından özel bir gün yapalım? Türkiye'de bunun muadili örneğin dini bayramların öncesine gelen Arife günleri olabilir ya da baharın gelişinin kutlandığı Nevruz. Bu durum komplo teorisyenlerin de ekmeğine yağ sürüyor. Sanki hiçbir kültürel anlamı olmayan Kara Cuma'da indirimli satış yapmak gizli bazı güçlerin planıymış da amaçta kültürümüzü kitlelere fark ettirmeden dönüştürmekmiş gibi. Matrix filminde Morpheus'un şu lafını pek çok kişi anımsayacaktır. Gerçeğin çölüne hoş geldin. Ama onlar içinden Hz. Anne'nin hakikat bir noktaydı onu insanlar çoğalttı lafını fazla bilen çıkmayabilir. Gerçek çöl gibi yalındır. Karacuma örneğinde de böyle basit bir sebep bulunursa şaşırmamak gerekir. ''Zamansızlık bahanesine sığınılan özensizliğe ne dersiniz?''